Ey kardeşim, saltanattan daha yüksek bir makam olamaz deme. Zira yücelttiğin makam fakirin derecesinden daha üstün değildir. Unutma ki yükü hafif insanlar rahat yürürler. Sözün doğrusu budur. İrfan sahipleri de bunu böyle kabul ederler. Eli boş kimse, sadece ekmek kaygısı çeker. Padişahsa çok geniş ülkelerin idaresini çeker. Yoksulun akşama ekmeği varsa, gece Şam hükümdarı gibi rahat ve huzur içinde uyur. Kaygı da geçer, sevinç de. Yeter ki. Ölmeye görsün insan. İster başında taç, ister boynunda vergi, sonun toprak olduktan sonra ne fark eder? İster zenginlik içinde yıldızlara değsin başın, ister yoksulluk çekip zindanlarda çürüsün gövden. Ölüm kapısından girdikten sonra her şey biter. Bütün insanlar o gün varlıkla, yoklukla eşit olur. Ecel başa gelince insan tanınmaz olur. Yani bilene padişahlık başa beladır. Dilencinin görünüşüne aldanma. Belki de gerçek padişah O'dur. İyi işli kimseye kötülük uğramaz. Kötülük edenin yoluna iyilik bulaşmaz. Kötülük düşünen baş kötü yol tutar. Akrep gibi deliğinde fazla durmaz. İçinde iyilik düşüncesi yoksa, ha sen, ha taş, farkın olmaz. Güzel huylu dostum, kötüyü taşa benzetmekle hata yaptım. Çünkü taşın, demirin, tuncun bile faydası var. Her insan hayvandan iyi ve değerli olamaz. Kötü bir insandansa, vahşi hayvanla yaşamayı yiyerler mi? Çünkü kötü insanlar, en vahşi hayvanlardan da alçak ve onursuz olabilirler. Yalnızca yemeği, içmeyi, uyumayı marifet zannederler. Hayvanlardan nasıl daha değerli olabilirler? Yol bilen yaya, Yol bilmeyip kılavuzu olmayan atlıdan daha önce varır menzile değil mi? İyilik tohumu eken huzur ve saadet harmanına kavuşur. Ben ömrüm boyunca kötü bir adamın güzel bir şekilde anıldığını zaten işitmedim. Mısırlı Büyük bir beyin, ömrüne ecel askerlerinin hücum ettiğini duydum. Çok geçmemiş, parlak yanağındaki güzellik gitmiş, gün bitimi sararan güneşe dönmüş. Şehrin önde gelenleri, ecele çare olmadığını bildiklerinden, eyvah, beyimiz elden gidiyor diye yakınıp ağlamaya başlamışlar. Oysa her taht, saltanat bir gün bitecektir. Bitmeyecek tek saltanat Allah'a aittir. Artık son nefesinin iyice yaklaştığını anlayan bey, titreyen sesiyle, Mısır'da benim kadar büyük birisi daha yoktu. Gör ki sonum geldi. Anladım ki her şey boşmuş. ''Dünyanın her türlü nimetini toplayıp yığdım, fakat meyvesinden yiyemedim. Şimdi hepsini ardımda bırakıp düşkünler gibi çıplak gideceğim.'' diye yakınmış durmuş. Evet, aklı başında olan kimse dünyayı kendisine toplar, hem yer hem bağışlar. Hayırlı şeyler yap ki, öldükten sonra peşini bırakmasın. Çünkü kazandıkların senin değildir. Ölüm döşeğindeki insan, geride bıraktıklarının hasretiyle tutuşurken, ziyan korkusuyla yanar. Zengin kişi, hayatını çürüten ölüm döşeğinde de elini uzatır, ötekini çeker dile gelemediği için söyleyeceğini eliyle anlatmak ister. El uzatıp çekmenin manası şudur. Yani bir yanda lütuf ve ihsan, diğer yanda zulüm, açgözlülük ve hırs. Dostum, elindeyken iyilik yap. Yarın kefeni yırtacak değilsin. Güneş, ay ve yıldızlar daha nice zaman parlarken, sen bir gün başını mezarından kaldıramayacak, şu güneşi göremeyeceksin. Unutma. Yokluk içinde yaşayan, açlıktan neredeyse, Ölüm derecesine gelmiş, zavallı bir boksör vardı. Yumruklarıyla para kazanamadığından, karnını doyurmak için sırtıyla çamur taşımaya başlamıştı. Bu durum çok ağırına gidiyordu. Kimi zaman coşar, düşkünleri öldüren felekle savaşır, kimi zamansa ümitsizliğe düşer, hayata küserdi. Halkın etrafta tatlı tatlı geçindiğini gördükçe, boğazına acı sular tıkanır, zehirlenir, çoğu kez perişan haline ağlayıp şöyle derdi. Ya şu dünyada benden daha beteri var mı acaba? Kimileri bal şerbeti içiyor, kimileri tavuk, kuzu eti yiyor. Oysa ben ekmeğime sürecek bir yağ bile bulamıyorum.'' Şu talihe bak Kedi kürk giysin Ben çıplak kalayım Olacak iş mi? Çamur işiyle uğraşırken Ayağım büyük bir hazineye batsa Ne olurdu sanki? Feleğin cilvesiyle Hazineme kavuşsam Ben de bir gün görsem Şöyle hayattan zevk alsam Ve üstümdeki sıkıntıları bitirip Eğlenceye dalsam Fela mı olurdu? Böyle demiş. Neyse. Duydum ki boksör, Bir gün yine toprak kazıyormuş. Kazarken toprakta ne görse beğenirsiniz. Dura dura çürüyüp parçalanmış, Dişleri yere karışmış bir çene kemiği. Kemik, kendi diliyle başlamış öğüt vermeye. Arkadaş, yoksulluğunla düşkünlüğüne tahammül et. Yarın toprak altında bu hale dönmeyecek misin sanki? Akıbetin böyle olduktan sonra, Ha şeker yemişsin, Ha ciğer kanı içmişsin ne önemi var? Hoş gör. İyi kötü dönsün devran. Zaten sensiz, bizsiz daha çok dönecektir. Çürümüş o çene kemiğinin bu sözlerinden çok etkilenen boksör, içindeki kederi bir kenara atıp, kendi kendine söylenmeye başladı. Ey akılsız, tedbirsiz nefis! Yokluk, Sıkıntı yükünü çekeceksin tabii. Baş yere kahrolup da kendini öldürme. Şu fani dünyada başı üstünde yük taşıyanla şan ve şerefçe başı göğe değenin sonunu kim bilebilir? Hem yarın yer değiştirmeyecekleri ne malum? Bu dünyada keder de, sevinç de geçicidir. Ebedi kalan şeyse yaptıklarının karşılığıyla iyi adındır. Ey padişah! da fanidir, taçta. Yalnız kerem kalır yanında. Kendini talihli hissediyorsan, lütuf ve ihsanda bulun. Sana yaraşan da budur. Saltanatına, devletine, hizmetindekilere bakıp da böbürlenme boşuna. Zira senden önce, senin gibi niceleri geldi geçti, senden sonra da gelmeye devam edecek. İzzet sahibi kimse, dinin emirlerine uygun hareket eder. Çünkü bilir dünyanın fani olduğunu. ''Düzgün ve güçlü bir saltanatım olsun.'' diyorsan, dini onunla beraber düşünmelisin. Ergeç, bu dünyayı sen de terk edeceksin. O halde, altınlarını çıkar, ihtiyaç sahiplerine de ver. Bak, Sadi de öyle yapıyor. Ne ki, altını olmadığı için, inci gibi sözler saçıyor. Babasız kalan çocuğun başına gölge sal, onu himayene al. Yüzünün tozunu silip, ayağındaki dikeni çıkar. Neden bu kadar zavallı, düşünmedin mi? Kökü olmayan ağaç, hiç taze olur mu? Boynu bükük bir yetim gördüğünde, karşısına geçip de çocuğunu öpüp okşama sakın. Ağlayınca, kim çeker nazını yetimin? Yahut öfkelendiği zaman kim yatıştırır onu? Dikkat et. Ağlamasın yetim. Zira ağlamaya başlarsa arşta titremeye başlar. Esirgiyerek sil gözyaşını. Şefkatle al yüzünün tozunu. Baktın ki başında gölgesi yok. Gölgende besle onu. Vaktiyle babamın kucağına yaslandığım zaman benim de başımda taç vardı. Hele bedenime bir sinek konmaya görsün kaç kişinin gönlü bundan perişan olurdu. Ya şimdi düşmana esir düşecek olsam dostlarımdan hiçbiri bana yar olmayacak. Bir ben bilirim yetim çocukların halini. Çünkü çocukluğumda ben de babamı kaybetmiştim. Birisi çölde giderken yolu üzerinde susamış bir köpek buldu. Baktı ki köpek neredeyse ölecek. Hiç vakit kaybetmeden başındaki külahı çıkarıp kova yaptı, sangını ip gibi taktı hizmet için eteğini bağlayıp kollarını sıvadı. Zavallı köpeğe bir yudum su veriverdi. Vefatından sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu adamı kastederek Allah günahlarını affetti diye haber verdi. Dikkat et! Zalimsen akıbetini düşün. Vefadan ayrılma. Cömertliği huy edin. Kişinin bir köpeğe ettiği iyilik bile kaybolmazken, iyi bir insana yaptığı hayır nasıl kaybolur? Elinden geldiğince cömert davran. Cihanı yaratan iyilik kapısını kimseye kapatmadı ki. Fakat hazineden kantarla bağışladığın altın, Elinden bağışlanan bir kırat gümüşün yerini tutamaz. Herkes gücü nispetinde yük taşır. Karıncaya göre çekirgenin ayağı ağırdır. Eğer sen iyi bir adamsan ve hak yolunda doğru yürüyorsan, iyilerin nasıl davrandıklarını da anlatayım da dinle. Şeyh Şibli bir dükkandan bir torba buğday satın almış. Bunu sırtına yükleyip köyüne kadar taşımış. Nihayet evine gelmiş. Çuvalı açıp bakınca ne görse iyi. Tahılın içinde şaşkın şaşkın her yana koşan bir karınca. Acıdı ona. Geceleyin uyku tutmadı gözlerini. Ve, şu zavallı karıncayı yurdundan ayırmışım he, bu hiç iyi olmadı demiş, ve onu tekrar eski yerine götürmüştü. Böyle işte, perişan olanların gönüllerini kurtar ki, felek bir gün seni perişan etmesin. Allah'ın rahmeti içinde yatsın. O temiz soylu, büyük zat, devsi, bak ne güzel söylemiş. Tane çeken bir karıncayı dahi incitme. Çünkü onun da bir canı vardır. Ve tatlı canlar hoştur. Bir karıncanın dahi rahatsız olmasını hoş gören kişinin kalbi kararmış, yüreği taşlaşmıştır. Elini zorbaca düşkünün kafasına vurma. Bir gün ayağına karınca gibi düşebilirsin. Mum, pervanenin haline merhamet etmedi de ne oldu, meclisin önünde nasıl yandı gör. Evet, senden zayıflar çok olabilir. Ama öte yandan, senden güçlülerin var olduğunu da aklından çıkarma. Bir derviş elsiz ayaksız bir tilki görünce bu elsiz ve ayaksız nereden yiyip nasıl içiyor diye Allah'ın lütfuna hayran kaldı. Şaşkın derviş bu haldeyken pençesinde avladığı çakalla bir aslan çıka geldi. Aslan zavallı çakalı hemen oracıkta yiyiverdi. Arta kalanları da o tilki silip süpürdü. Herkesin rızkını veren Allah, ertesi gün başka bir şekilde tilkinin günlük yiyeceğini yine gönderdi. Bu apaçık gerçek karşısında adamın gözleri açıldı. Hemen gidip soluğu bir mescitte aldı ve Allah'a şöyle niyazda bulundu. Aslanlar bile, Rızıklarını zorbalıkla yemiyorlar. İyisi mi bundan böyle ben karıncalar gibi bir köşeye çekileyim. O adam o günden sonra işini gücünü bıraktı. Rezzak Allah'ın gayipten rızık yollayacağını umarak beklemeye başladı. Ne elalem ne eş dost... Kimseler arayıp sormayınca çok geçmedi, günden güne bir deri bir kemik kaldı. Çaresizlikten sabrı da idraki de tek tek tükendi. Derken uzlete çekildiği mescidin mihrabından kulağına sesler geldi. Hey miskin adam! Tilki gibi elsiz ayaksız düşünme kendini. Bilakis yırtıcı aslan ol ve öyle çalış ki aslan gibi senden başkalarına bir şeyler kalsın. Neden tilkiye benzeyip artıklarla doyacaksın ki? Aslan gibi yeleleri gür ve ensesi kalın olan insan, tilki gibi düşkünleşip yemeğini başkasından beklerse, köpekler bile ondan üstün olur. Haydi! Durma, çalış, çabala, hem ye, hem yedir. Başkalarının artığına göz dikme. Aksine ercesine çalış, yorul, zahmet çek ve başkalarını rahata eriştir. Alçaklar gibi başkalarının el emeğine göz dikme. Ey genç! İhtiyar yoksulun elini tut ve kendini elinden tutulacak dereceye düşürme. Yüce Allah'ın lütuf ve ikramı, varlığının gölgesinde halkı dinlendiren kimselerdir. Aklı başında insan daima cömert olmak için çalışır. Çünkü himmeti az olanların beyni yoktur ve kafaları kuru bir tasa benzer. Allah'ın yarattıklarına iyilik eden kimse, iki cihan iyilik görür. Bu hikayeyi bana kim anlattı, şimdi hatırlayamıyorum. Vaktiyle Yemen'de ulu bir padişah vardı. Ünlü kimselerden devlet topunu o kapmıştı. Çünkü hazine bağışlamakta eşi benzeri yoktu. Eli yağmur gibi para saçan padişahı görenler ona kerem bulutu diyordu. Ancak bu padişahın herkesçe bilinen büyük bir kusuru vardı. Huzurunda ne zaman Hatem'den bahsedilse gazaplanırdı. Bu yüzden huzurunda kimse Hatem'in adını anmak istemezdi. Padişah da sağda solda gerinerek, o kuruntucunun ardından da, laflarından da bıktım sandım artık. Ne saltanat sahibi, ne ferman, üstelik hazinesi de yok diye hava atıyor. Ama duyduğuma göre, kendince büyük bir meclis kurmuş. O mecliste halkı çeng gibi hoş tutuyormuş, deyip onu fazlasıyla küçümsüyormuş. Bir gün yanındakilerden biri Hatem'den bahsetmeye başladı, bir diğeri de methe koyuldu. Kıskançlık adamı kin deryasına götürür ya, padişah hemen galeyana gelip, ''Benim saltanatımda o yaşadıkça adım iyilikle anılmayacak.'' diyerek emrindekilerden birini Hatem'in kanını dökmeye memur etti. Ve bu belalı adam da Tay kabilesinin yolunu tuttu. Alçak gönüllü Hatem'i öldürme kararıyla ilerlemeye başladı. Yolda karşısına güler yüzlü, bilgili, tatlı dilli bir genç çıktı. Kendisinden aşinalık kokusu geliyordu. Bu genç o gece yolcuyu evinde misafir etti... Güzelce ağırladı, eğlendirdi. Böyle yaparak iyilikle kötü niyetlinin gönlünü çeldi. Seher vakti gelince birkaç gün daha yanımızda kal diye ricada bulunup eline ayağına yapıştı. Fakat yolcu onca güzelliğe rağmen reddetti. Burada kalamam, görülecek pek önemli bir işim var, dedi. Delikanlı, mühim işi öğrenebilmenin hevesiyle, ''Eğer bana açarsan, gönlü bir olan dostlar gibi senin için canla başla çalışırım.'' deyince, misafir ondan şunu istedi. ''O zaman beni adam akıllı dinle. Bilirim ki, yiğit gönüllü kimseden sır çıkmaz. Acaba sen bu memlekette, Hatem adlı birini tanır mısın? Hani güzel fikirli, iyi huylu olarak nam salmış. Bilmiyorum ama, padişahımla aralarında sebebini bilmediğim bir kin peyda olmuş. Yemen padişahı, benden onun kellesini istiyor. Bulunduğu yerin yolunu bana göster. Başka bir şey istemem. Delikanlı güldü ve, Hatem benim, işte başım, kılıcınla ayırt enimden. Yoksa birazdan bak gün ağracak, birileri görür, sana zarar gelmesinden korkarım deyip, hiç çekinmeden kellesini ortaya koyunca adamın vicdanından bir feryat yükseldi. Toprağa düştü, sıçradı, kalktı kah yerlere kapanıyor, kah hatemin eline ayağına sarılıyordu. Nihayet kılıcını fırlatıp tirkeşini bıraktı. Biçare kimseler gibi elini göğsüne koyarak acı içinde inlemeye başladı. ''Eğer senin vücuduna bir gül yaprağı dokundurursam, erlerin yanında er değil, ne olayım?'' Sevgi ve pişmanlık duygularıyla Hatem'i kucaklayıp gözlerinden öptükten sonra geri döndü. Hükümdar iki kaşının arasına bakar bakmaz adamın emrini yerine getirmediğini anlayıp soru yağmurlarına başladı. Gel bakalım ne haber getirdin? Niçin terkiye bir baş asmadın yani onun cesedini getirmedin? Yoksa yolda cesur bir düşman sana saldırdı da direnmeye mecal mi bulamadın? Adam sakin bir dille cevap verdi. Padişahım, gördüm ki Hatem şan ve şeref sahibi. Hünerli, temiz yüzlü, cömert ve akıllı bir gençtir. Yiğitlikte de benden üstündür. Onun lütuflarının yükü belimi büktü. Ben onu değil, ihsan ve fazilet kılıcıyla o beni öldürdü. Adam, hatemin keremlerine dair ne gördüyse üşenmedi, bir bir hepsini anlatıverdi. Bunun üzerine padişah, tayi kabilesini överek, ''Evet'' dedi. Cömertlik Hatem'in namıyla sona ermiştir. Gönderdiği adama mühürlü bir keseyle altın verirken şunu ekledi. Eğer Hatem'in cömertliğine şahitlik ediliyorsa gerçekten bu onun hakkıdır. Çünkü şöhretiyle gönlü birlikte yürüyor. Dünyada mağrur olan din yoluna giremez. Kendini gören yüce Allah'ı göremez. Yücelik istiyorsan, alçakların yaptığı gibi insanlara hakaret gözüyle bakma. Akıllı insan, yüceliğin, şanla şöhretin kibirle ortaya çıkmayacağını bilir halkın sana iyi huylu demesinden daha büyük bir şeref olamaz. Dengin olan biri, sana karşı kibirli davrandığında, sen onu akıl gözüyle büyük göreceksin. Öyle mi? İşte sen de, başkalarına karşı onun gibi davranacak olursan, o kişinin düştüğü zillete düşersin. Büyük bir makama kavuştuğunda, Senden düşük insanlarla alay etme. Çünkü felek şaşırtıcıdır. Nice makam sahipleriyle düşkünlerin yer değiştirdikleri sıkça görülmüştür. Tut ki sen gerçekten kusursuz birisin. Benim gibi kusurlu birini hor görmenin alemi ne? Kimileri Kâbe kapısının halkasına yapışırken, kimileri de meyhane kapısında zil zurna sarhoş olur. Eğer Yüce Allah o sarhoşa hidayet eder ya da makamın sahibini huzurundan kovarsa, buna kim engel olabilir? Yani ne o makam sahibi kendi ameline güvenebilir ne de o sarhoşa o tövbe kapısı kapanır. Yoksul kılıklı fakat zengin gönüllü Allah dostlarından birinden vaktiyle şöyle bir hikaye işittim. Nil sakası bir yıl Mısır'a hiç su vermemişti. O yıl halktan binleri dağlara çıktı. Feryat edip inleyerek yağmur dilediler. Yine de akmadı ırmaklar. Gökyüzünden boşalan tek tük gözyaşlarıydı sadece. İçlerinden biri zünnuna haber götürüp, halkımız sıkıntı ve zahmet içinde, ne olur şu acizler için bir dua etsen, zira Allah katında makbul olanların duası reddedilmez, diye ricada bulundu. Hat gör ki zünnun, Hemen oradan kaçıp Medyen'e vardı ve çok geçmeden yağmur yağmaya başladı. Yirmi gün sonra kalbi kara bulutlar Mısırlıların üstünde ağlamış diye bir haber ulaştı Medyen'e. Bunun üzerine Zünnun bahar seliyle havuzların dolduğunu düşünerek geri dönmeye niyetlendi. İlim ve irfan sahibi zatın biri bunu anladı ve ona gizlice sordu. Efendim, buraya gelişinizdeki hikmet neydi acaba? Zünnun tebessüm ederek Arife şunları söyledi. İşitmiştim ki, kurtların, kuşların, vahşi hayvanların rızıkları hep kötülerin talihsizlikleri yüzünden daralırmış. Çok düşündüm. Bu memlekette kendimden daha perişan ve kötü bir adam görmeyince, oradan ayrılmayı doğru buldum. İşte bu sebepten buralara geldim Mısır'dan. Ya, arkadaş, büyüklük istiyorsan önce küçülmeyi öğrenmelisin. Zira büyükler, kendilerini cihanda herkesten daha küçük gördükleri için yücelmişlerdir. Halkın gözünde itibar kazanmak istiyorsan, kendine değer vermemelisin. Ancak kendini küçük gören bir büyük, hem dünyada hem de ahirette büyüklük kazanabilir. En değersiz insanın ayağında toprak olan kişi, dünyadan temiz kul olarak ayrılır. Ey mezarımızdan geçen insan, bizi sakın unutma. Azizlerin hatırına iyice kulak ver şu öğütlerime. Yaşarken toprak olan şu sadi, şimdi toprak olmaktan gocunup üzülecek, olacak şey mi sağlığında rüzgar gibi dünyayı kat edene bak sen öldükten sonra toprak onu aciz içinde yiyecek rüzgar sil baştan tozunu dünyaya serecek gel gör ki mana gülistanı açıldığı günden beri hiçbir bülbül ondan daha güzel ötmedi Şimdi böylesine muhteşem bülbül ölür de kemiklerinden gül bitmez. Öyle mi? Adamın birinin soğandan başka yiyeceği yoktu. Başkaları gibi azada sahip değildi. Bir gün birisi gelip ona müjde verdi. Hey dünyanın maskarası! Falanca yerde ziyafet var. Git, karnını doyur. Adam durur mu? Eteğini beline dolayıp, kollarını sıvazladığı gibi, hemen ziyafet çekilen yere koştu. Bir kalabalık, bir patırtı ki sormayın gitsin. Zavallının, o kalabalıkta, zaten tek olan elbisesi yırtıldı. Bu da yetmezmiş gibi, kolu kırıldı. Zavallı adam, bir yandan kana alıyor, bir yandan söyleniyordu. Kendim ettim, kendim buldum. Hırsa kapılan açgözlü insan belasını işte böyle bulur. Bundan sonra evimden, soğanımla ekmeğimden asla ayrılmayacağım. İşte böyle. Kendi elinle yediğin arpa ekmeği, kerem sahiplerinin sofrasındaki nefis yemeklerden daha lezzetlidir. El alemin sofrasını gözleyen o aç gözlü, dün gece ne kadar muztarip yattı duymadın mı? Arkadaş, bal diye peşine düştüğün arının iğnesine dayanmalısın sen. Böyle yapmaktansa elindeki pekmezle yetin daha iyi. Çünkü gücü Allah, kısmetine razı olmayan kuldan hoşlanmaz. Eyvallah.